Hatırlayalım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve ashabına işkenceler artarak devam etmişti. Nihayet hiçbir şeyi elde edemeyeceklerini anlayan müşrikler, şimdi kendisine bazı sorular yöneltecek ve bazı mucizeler isteyeceklerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davası karşısında çaresizlik içinde kıvranan Mekke müşriklerinin aklına yeni bir fikir geldi. Yahudi alimlerinden Efendimiz aleyhisselam hakkında yeni bir şeyler öğrenmek istiyorlardı. Bu maksatla Medine'ye giden temsilciler Yahudi alimleriyle görüşerek Efendimizin söylediklerinden yaptıklarından bahsettiler. Sonra da siz elinde Tevrat bulunan insanlarsınız. Bu adam hakkında bize bilgi vereseniz diye size başvurduk. Sorularımızı cevaplayın dedi. Yahudi alimlerinin bu isteklerine cevabı şu oldu. O kimseye geçmişteki o genç delikanlıların hayret edilecek maceraları neydi? Yeryüzünün doğusuna, batısına kadar ulaşan, dönüp dolaşan zatın kıssası neydi? Ve ruhun mahiyeti nedir? Bu üç soruyu mutlaka sorun dediler. Eğer bu sualleri cevaplandırırsa bilin ki, o Allah'ın peygamberidir. Siz de ona tabi olun. Eğer bu üç soruya cevap veremezse bilin ki, o yalancı bir kimsedir. O zaman, ''Kendisine istediğinizi yapabilirsiniz.'' dediler. Temsilciler Mekke'ye geldi. Durumu diğer müşriklere anlattılar. Müşrikler ümit ve sevinç içinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme koştular. Bu üç soruyu tek tek sordular. Efendimiz soruları cevaplamak için mühlet istedi ve ''Size yarın bildireyim.'' dedi. Bunu derken o sırada inşallah yani Allahu Teala dilerse demeyi unutmuştu. Bu sebeple bir rivayete göre 3, diğer bir rivayete göre ise 15 gün bu konuda hiçbir vahi gelmedi. Öyle ki resul Ekrem Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz sıkıntıdan duramaz hale gelmişti. Hele hele müşriklerin o bizden bir gün mühlet istedi. Bunca zaman geçti, bize hala bir şey bildirebilmiş değil. Diyerek bu dedikodulara başlamaları, bu sıkıntıları daha da artırdı. Kimseyle konuşmuyordu. Sonra vahi indi. Müşriklerin sorularına şöyle cevap verildi. Kev Suresi 9 ve 10. Ayetler Yoksa, Ey Resulüm! Uzun zaman mağarada uykuya kalan, Kehf ve Rahim asabı, Bizim mucizelerimizden, Şaşılacak bir şey oldular mı sandın? Hatırla ki, O vakit o genç yiğitler, Mağaraya sığındılar da, Şöyle dediler. Ey Rabbimiz! Bize tarafından bir rahmet ihsan buyur, Ve işimizde, bize bir muvaffakiyet hazırla. Bu ayeti kerimelerde müşriklerin birinci soruları cevaplandırılıyordu ve adı geçen gençlerin asabı kef olduğu bildiriliyordu. Sonraki ayetlerde ise asabı kef'in maceraları anlatılıyordu. Müşriklerin ikinci sorularına ise şu ayetler cevap veriyordu. Kehf suresi 83. ayet. Ey Resulüm müşrikler seni imtihan etmek için bir de Zülkarne'inden haber soruyorlar. Sen de ki size onlardan bir haber anlatacağım. Surenin devam eden ayetlerinde ise Allahu Teala Zülkarneyn'i iktidar sahibi yaptı ona vasıta ihsan ettiği ve bununla batıya doğru yol aldığı, yolculuğu esnasında bir kavimle karşılaştığı ve onları iyi işleri yapmaya davet ettiğini bildiriyordu. Müşriklerin üçüncü sualine ise şu ayet-i kerime ile cevap verildi. Kehf Suresi 85. Ayet Ey Resulüm! Bir de sana ruhtan, ruhun hakikatinden soruyorlar. De ki, ruh Rabbimin bildiği bir iştir. Ve size ilimden ancak az bir şey verilmiştir. İnen ayetlerin hepsini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara okudukları halde, Cevapların hepsini tas tamam aldıkları halde yine de yüz çevirdiler hakikatten, inanmadılar. Cenab-ı Hak ayrıca Efendimiz'i de aynı surede şöyle ikaz ediyordu. Hiçbir şey hakkında inşallah demeden ben bunu her halde yarın yaparım deme. Unuttuğun zaman Rabbini an. İnşaallah de. Umulur ki Rabbim beni daha yakın bir hayra ve muvaffakiyete erdirir de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ilahi ikazdan sonra yapacağı her şey hakkında inşaallah demeyi her zaman hayatında prensip edindik. Geçelim Hazreti Ömer radiyallahu Müslüman oluşuna. Aklında birçok sual vardı. Bir ara zaten Darül Nedve'ye gitmeyi de düşünüyordu. Acaba neler konuşuyorlardı? Çünkü hayatında büyük bir tedirginlik ve endişe hakimdi. Bunların cevabını almak üzere, Dar'un Nedve'de toplanan Kureyş'in hararetli ve ateşli konuşmalarından sonra, Ebu Cehil'in teklifi kabul edildi. Onu mutlaka öldüreceğiz. Efendimiz aleyhisselamdan bahsediyorlardı. Bu korkunç cinayeti işlemeye kim cesaret edebilirdi? İşin içinde Haşimoğullarının böyle bir hal vukuunda kan davası gütmeleriyle, söz konusuydu bu iş için bazıları büyük vaatlerde de bulundu mesela Ebu Cehil Efendimiz'i öldürecek kimseye yüz kızıl ve siyah deve bilmem ne kadar altın vaat etti biri kabul etti gözü pek biri bir yiğit bir anda bütün gözler ortaya atılan bu cesur adamın üzerinde bu, Hattapoğlu Ömer'di. Onlar da mutlu oldu. Yapabilirdi. Evet, bunu ancak sen yapabilirsin. Hadi görelim seni, dediler. Anlaştılar. Ömer, artık hedefini tespit etmişti. Doğruca, Darül Erkam'a gidecek, orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bulacak ve alınan kararı yerine getirecekti kılıcını kuşandı. Kan çanağına dönmüş gözleriyle etrafa öfkeli bakışlar savurduktan sonra doğruca Kabe'ye gitti, tavafta bulundu. Sonra da düşmanlık dolu adımlarıyla Safa tepesinin yolunu tuttu, Darül Erkam'a doğru yollandı. Bir mana vardı gidişinde. Yolda Müslüman olmuş, fakat imanını gizleyen akrabalarından da biri olan ayrıca Nuaym bin Abdullah (radıyallahu anh'a rastladı. Hazreti Nuaym, Ömer'in bu değişik tavrı karşısında merak etti. Sormadan da edemedi. Nereye gidiyorsun ey Ömer? Şöyle cevap verdi. Şu dinini bırakan, Kureyş'in arasına ayrılık düşen ve düşüren Muhammed'in vücudunu ortadan kaldırmaya gidiyorum. Bu dehşetli karar karşısında tüyleri diken diken olan Hazreti Nuaym onu bu fikrinden caydırmanın yolunu aradı. Vallahi sen çok zor bir işe kalkışmışsın. Onun asabı onun baş ucundan bir an dahi olsun ayrılmaz. Ona yol bulmak çok güç. Farz et ki bir yolunu buldun. ''Onu öldürdün, zanneder misin Abdümenaf oğulları senin yeryüzünde elini kolunu sallayarak dolaşmana müsaade eder?'' diye konuştu. Hazreti Ömer, ''Peki'' dedi, ''Yoksa sen de mi ondan yana oluyorsun, Müslüman mısın?'' Heyecanlanmıştı. ''Ya Ömer, sen beni bırak, önce ev halkana, aile efradına dön.'' Enişten ve amcaoğlun Seyyid bin Zevud ile eşi, kız kardeşin Fatıma, Müslüman oldu. Ömer'de bir şaşkınlık ve tereddüt başladı. Duyduklarına önce inanmak istemedi. Hatta araştırma ihtiyacını bile duymaz görünerek yoluna devam etti. Ancak biraz yürüdükten sonra, içine düşen şüpheyi yenemedi ve yolda fikrini değiştirdi kız kardeşinin evine doğru döndü. O sırada evde fedakar sahabe Habbab bin Eret radiyallahu an bir sahabi efendimiz ve diğeri yeni nazil olmuş Taha suresini okuyorlar. Evinin önüne yaklaşan Ömer bu sesi duydu. Kapıyı hiddetli hiddetli bir iki defa çaldı. Geç açıldığını görünce, omuz verip kapıya yüklendi ve hışımla içeri girdi. Hz. Fatıma annemiz, hiddetli hiddetli kapı çalanın kardeşi Ömer olduğunu anladı ve Kur'an sayfalarını hemen bir tarafa kaldırmıştı. Bu sırada Hazreti Habbab da bir köşeye saklanmıştı. Ömer, Öfke dolu sesiyle ''Söyleyin bana şu okuduğunuz şey neydi?'' diye sordu. Eniştesi telaş ve heyecan dolu ifadelerle ''Bir şey yok, sadece aramızda konuşuyorduk'' diyebildi. Daha da sinirlendi. Yakasına yapıştı. ''Demek duyduklarım doğru ha? Siz de onun dinine girdiniz öyle mi?'' dedi ve yere fırlat eniştesini. Kardeşi, kocasını kurtarmaya kalktı. Çok sert bir tokatla o da kendini yerde buldu. Müslümanlığını gizlemenin artık bir mana ifade etmeyeceğini anlayan Hazreti Fatıma annemiz ayağa kalktı. ''Elinden geleni yap ey Ömer, ben ve kocam artık Müslümanız. Allah'a ve Resulüne iman ettik.'' dedi. Sonra kelime-i şehadet getirdiler, ikisi beraber. Buyurun biz de getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulühü. Nasıl bir manzara şimdi? Ortalık bir anda o güzel kelimelerin azametiyle çınladı. Şaştı kaldı Ömer. Kalbinde garip dalgalanmalar. Sonra yere çömeldi. Derin derin soludu. Hele getirin şu okuduklarınızı. Getirin de o gelen şey neymiş bir görelim dedi. Kardeşi önce tereddüt etti. Kardeşinin mübarek Kur'an sayfalarını hakaret edebileceğinden korktu. Ancak Ömer korkmayın der gibi onun bu endişesini yok etti bakışlarıyla. ''Kardeşim dedi, sen Allah'a şerif koşulan bir inanç üzere bulunduğun için temiz sayılmazsın. Halbuki ona ancak temiz olanlar el sürebilir. Kalk, önce bir yıkan.'' Deyince Hz. Ömer radiyallahu an kalkıp gusletti. Bunun üzerine sakladığı yerden Kur'an sayfasını hürmetle aldı, ona verdi.'' Hazret Ömer radiyallahu anh kâtipti. Yani okuma yazmayı çok iyi biliyordu. Başından sonuna kadar okudu. Okudukları üzerine düşündü. Şaşkına döndü. Sanki az evvel kılıcının kabzasına yapışıp, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın vücudunu ortadan kaldırmaya giden Ömer o değildi. Nasıl kalbi yumuşadı. Sonra imanla aydınlandı. Hazreti Ömer radiyallahu anh'ın bu sözlerini işiten Kur'an hocası Hazreti Habbab gizlenmiş olduğu yerden ortaya tekrar çıkıverdi. Müjde ey Ömer dedi. Dilerim ki Efendimizin yaptığı dua yakında gerçekleşecek. Neydi bu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ya Rabbi İslamiyet'i ya Ebu'l-Hakem bin Hişam'la yani Ebu Cehil'le ya da Ömer bin Hattab'la yani Hazreti Ömer radıyallahu anla kuvvetlendir diye dua etmişti. İkisinden biri. Biri Efendimizin vücudunu ortadan kaldırmakla ancak İslam davasının önüne geçilebileceğini teklif eden Ebu Cehil, diğeri de bu teklifi kabul eden diğer Ömer. İşte artık Ömer'in Efendimiz ve İslamiyet aleyhindeki düşünceleri tamamıyla aksine döndü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sordu. O sırada asabından bazılarıyla Safa tepesi eteğindeki Darül Erkam'da bulunuyordu. Derhal yola çıktılar. Gözcü, Ömer'in silah belde geldiğini içeriye haber verdi. Yani teçizatlıydı. Herkese bir telaş sardı. Ya bir zarar verirse. Manzarayı seyreden Fahri Alemin yüzünde tebessümler belirdi. Ömeri gördür ey Telaş edilecek bir şey yok bırakın gelsin buyurdu. Eğer Allah onun hayrını murad ettiyse kendisini zaten doğru yola iletir dedi. Kapı açıldı. Belde silahıyla girdi içeri. Yüzünde öfke yoktu ama yanına yaklaştı kainatın nurunun efendimiz aleyhisselam. "Neye geldin ey Hattab'ın oğlu Ömer?" sorusuyla daha da yumuşadı ortam. Sonra elini uzattı. Kılıcının bağından tuttu. Allah'ım, bu Hattab oğlu Ömer'dir. Allah'ım, İslam dinini Hattab oğlu Ömerle kuvvetlendir diye dua etti. Hazreti Ömer radıyallahu an büyük bir vecd ile kelime-i şehadet getirdi ve Müslüman oldu. Artık o da Müslümandı. Hazreti Ömer radıyallahu an cesur bir sahabe. Artık yerinde duramıyor. Ya Resulallah dedi. Biz ölsek de yaşasak da hak din üzere değil miyiz? Evet varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki siz kalsanız da ölseniz de hak din üzeresiniz diye cevap verdi. Öyleyse dedi ya Resulallah niçin daha fazla gizleniyoruz? Şöyle buyurdu efendimiz Aleyhisselam. Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki korkmadan, çekinmeden cesaretle bütün şirk meclislerine gidip İslamiyetı açıklayacağım dediğine. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir şey demedi. Bunu fark eden peygamber efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem önde Sağında Hazreti Ömer, solunda Hazreti Hamza, diğer sahabeler arkalarında Darül Erkam'dan ilk defa çıktılar, Kabe'ye doğru yavaş adımlarla yol aldılar ve Mescid-i Haram'a girdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başını bekleyen müşrikler bu manzara karşısında şaşırıp kaldılar. İlk defa Müslümanlar yürüyorlardı. Kimseden çekinmeden şaşkın, ürkek ve korkak bakışlarla bir Hazreti Ömer'e baktılar, bir Hazreti Hamza'ya baktılar. Bir ara cesaretlerini toplayarak "Ey Ömer, arkanda ne var? Neye güveniyorsun? Neyle geldin?" diye sordular. Hazreti Ömer radıyallahu an kükredi: "Ben la ilahe illallah." Muhammedur Resulullah ile geldim dedi ve ilave etti. Sakın kimse yerinden kımıldamasın yoksa vallahi boynunu vururum. Müşriklerin sesi kesildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi açıkça serbestçe Kabe'yi tavaf etti. Ve namazını eda etti. Müslümanlar da açıktan açığa ilk defa o gün, Hazreti Ömer radıyallahu anın Müslüman olduğu gün namazlarını kıldılar. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ömer hazretlerine Faruk adını o gün takacaktı. Yani hak ile batıl olanın arasını ayırmıştı Ömer radıyallahu an. O gün müşrikler şaşkındı, hiçbir şey diyemediler ama ellerinden geleni de yapacaklardı. Daha önceki programlarda hatırlarsanız, Hadeşistan'dan bahsetmiştik. Bir Müslüman kafilesi gitmişti, iyi karşılanmışlardı ya. Bu durumdan haberdar olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'de kalan Müslümanlara da aynı şeyi söyledi. Habeşistan'a gidin, hicret edin. İnşallah sonra yine Müslümanlar birleşirler. Ebu Talib'in oğlu Hazreti Cafer radıyallahu anın başkanlığında Habeş ülkesine doğru ikinci kafile çıktı. İlk gidenlerden çok daha kalabalıktı. 10 tanesi kadın, 92 kişilik bir topluluk vardı. Habeş diyarına vardılar. Müslümanlar Göç Ederken efendimiz her şeye rağmen Mekke'den ayrılmadı. Müşriklerin eziyet ve işkencelerine göğüs germeye devam etti. Kureyş müşrikleri Müslümanlardan 92 kişinin gittiğini, Habeş'e yerleştiğini öğrendiler. Telaşa kapıldılar. Gurbet diyarında da garip Müslümanların peşini bırakmak niyetinde değillerdi. İslamiyetin oralarda da yayılmasına karşı durması gerekiyordu hepsinin. Nihayet kendi aralarında bir strateji geliştirdiler. Sonunda elçiler gönderip hicret eden Müslümanları Habeş hükümdarından geri istemeye karar verdiler. Elçi olarak Amr bin Az, ve Abdullah bin Ebi Rebiya'yı vazifelendirdiler. Gayeleri şuydu. Hepsine başta necaşi olmak üzere, kıymetli hediyeler göndereceklerdi. Önce hükümet adamlarına hediyeler takdim edilecek, sonra Müslümanları geri göndermeleri istenecekti. Yaptılar böyle. Devlet adamlarına, o kıymetli mücevherleri takdim ettiler, sonra maksatlarını şöylece arz ettiler. Bizden bazı aklı ermez olan gençler, atalarının yolundan ayrıldılar. Sizin dininize girmedikleri gibi, yepyeni bir dinle ortaya çıktılar. Şu anda hükümdarınıza sığınmış bulunmaktalar. Biz onları geri istemek üzere, Kavmimiz tarafından gönderildik. Bu hususta bize yardımcı olun. Sakın onlara yardım etmeyin. Bizi destekleyin ki, biz de sizi destekleyelim. Saraydakiler, kıymetli hediyelere aldandılar. Kendilerini destekleyeceklerine söz verdiler. Hükümdarın huzuruna çıktılar. Ey hükümdar! Aramızdan çıkıp işlerimizi bozan bu adamlar, şimdi de buraya senin dinini, ülkeni ve halkını bozmak için gelmişler. Seni bu hususta ikaz etmeye geldik. Bunlar, Meryem oğlu İsa'yı ilah tanımazlar. Senin huzuruna girince secdeye varmazlar. Sen onları bize iade et. Biz onların hakkından gelelim, dediler. Hükümdarın, Hristiyan olduğunu bildikleri için, o noktadan da kendisini kazanmak istiyor. Meryem oğlu İsa diyorlardı aleyhisselam. Önceden ayarlanan saray adamları da elçilerin söylediklerini tasdik ettiler. Ey hükümdar dediler. Bunlar doğru söylüyorlar. Elbette onları başkalarından daha iyi bilir ve tanırlar. Hangi kusurlarının olduğunu daha iyi görürler. Elçiler isteklerine evet denileceğini ümitle beklerken Necaşi hiddetli hiddetli vallahi hayır dedi. Çaresiz kalmış, yurduma gelip yerleşmiş, beni başkalarına tercih etmiş kimseleri ben hiçbir kimseye teslim etmem. Onlarla görüşmeden, onların fikirlerini almadan karar vermem. Eğer iş bunların yani elçilerin dedikleri gibiyse Onları kendilerine teslim eder, kavimlerine geri gönderirim. Şayet iş bunun aksi olursa kendilerini korur ve en güzel şekilde görür, gözetirim. Daha sonra Necaşi, Müslümanların yanına gelmesi için davetçi gönderdi. Muhacirler, aralarında Hazreti Cafer'i temsilci seçtiler ve saraya gittiler. İçeride Kureyş'in elçileriyle birlikte Necâşe'nin özel çağırtığı rahipler de bulunuyordu. Cafer radıyallahu anh Necâşe'nin huzuruna girince selam verdi fakat secde etmedi. Saray adamları "Sen ne diye hükümdara secde etmiyorsun?" diye çıkışınca "Vallahi biz ancak Allah'a secde ederiz." dedi. ''Niçin?'' dediler. ''Çünkü Allah bize Resulü'nü gönderdi, o da Allah'tan başkasına secde etmemizi men etti.'' Bunun üzerine elçiler, ''Ey hükümdar, biz bunların halini sana bildirmemiş miydik?'' dediler. Necaşi, Müslümanlara sordu. ''Siz ülkemen için geldiniz? Tüccar değilsiniz.'' Hazreti Cafer radiyallahu anh, bu soruları cevaplandırmaya geçmeden, ''Ey hükümdar!'' dedi. ''Ben üç söz söyleyeceğim. Eğer doğru söylersem beni tasdik edin, yalan söylersem yalanlayın. İlk önce emret ki, şu elçilerden sadece biri konuşsun, diğerleri sussun.'' Elçilerden Amr bin As konuşacağını söyledi. Bunun üzerine Hazreti Cafer, Necaşi'ye hitaben, ''Söyle şu adama'' dedi, ''Biz tutulup efendilerimize iade edilecek köleler miyiz?'' Necaşi, ''Ey Amr'' dedi, ''Duydun, onlar köle mi?'' Amr, ''Hayır'' dedi, ''Onlar hür insanlar.'' Bu sefer Hazreti Cafer, ''Sorun şu adama'' dedi, ''Biz haksız yere birinin kanını mı döktük ki, kanı dökülenlere geri verileceğiz?'' Necaşi, Cevabın nedir deyince Amr "Bunlar haksız yere herhangi birinizin kanını mı döktüler?" deyince hayır dedi. Bir damla bile kan dökmediler. Hazreti Cafer radıyallahu an yine Necâşi'ye "Sorun şu adama dedi. Halkın mallarından haksız yere aldığımız, üzerimizde ödemekle mükellef bulunduğumuz mallar mı var?" Necâşi yine Amr'a sorunca Hayır dedi, onların küçük bir borcu bile yok bize. Bunun üzerine Necaşi, o halde siz bu adamlardan ne istiyorsunuz dedi. Amr, onlar ve biz bir dine bağlıydık. Onlar bizim dinimizi bıraktılar dedi. Bu sefer Necaşi, Hazreti Cafer'e döndü. Siz neden dininizi bıraktınız? Kavminizin dininden ayrıldığınıza, ne benim dinimde, ne de şu milletlerden herhangi birisinde dininin hiçbirini kabul etmediğinize göre, sizin edindiğiniz bu din nedir? Cafer radiyallahu an, meseleyi baştan almanın daha uygun olacağını düşündü. Ey hükümdar, dedi. Biz cahiliyet üzere olan bir millettik. Putlara tapar, leşler yerdik akla gelebilecek her türlü kötülüğü yapar, zayıfları ezerdik. Bizler bu haldeyken, Allah, içimizden birini bize peygamber gönderdi. Nesebini, asaletini, doğruluğunu, eminliğini bildiğimiz bir peygamber. O, bizi Allah'ın varlık ve birliğine inanmaya, O'na ibadete, bizim ve atalarımızın Allah'tan başka tapına geldiğimiz putları, ve taşları terk etmeye davet etti. Doğru sözlü olmayı, emanete güzel bir şekilde sahip çıkmayı, akrabalık haklarını gözetmeyi, komşularla güzel geçinmeyi, kan dökmekten sakınmayı emretti. Fuhuştan, yalandan, namuslu kadınlara iftira etmekten bizi men etti. Biz de ona iman ettik, ve davasını tasdik ettik. Tabi olduk. O yüzden işte bunlar ve kavmimiz bize düşman oldu. Bizi dinimizden vazgeçirmek için türlü işkenceler yaptılar. Biz de mecbur buraya geldik. Seni başkalarına tercih ettik. Senin yanında zulme, haksızlığa uğramayacağımızı ümit ediyoruz, dedi. Cafer radıyallahu an Hükümdarın selam verme ve secde etmeme hususundaki sorusuna da şöyle cevap verdi. Selam verme meselesine gelince, biz seni Resulullah'ın selamıyla selamladık. Biz birbirimizi hep böyle selamlarız. Cennete gireceklerin selamlaşmalarının da bu şekilde olacağını işittik ve öğrendik. Bu yüzden seni de böyle selamladık. Secde etme hususuna gelince, biz Allah'tan başkasına secde etmekten yine Allah'a sığınırız, dedi. Bu güzel sözler, Necaşi ve diğerlerini oldukça etkiledi. Bir müddet düşündükten sonra Necaşi, yanında bu bahsettiklerinden bir şey var mı, dedi. Evet dedi. Meryem suresinin baş taraflarını okudu. Bu sana okuyacağımız ayetler, Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetinin bir zikridir. O, Rabbine gizli yalvardığı zaman şöyle demişti. Ey Rabbim! Doğrusu ben öyle bir kimseyim ki, kemiğim zayıflayıp gevşedi ve başımın saçı bembeyaz alev gibi tutuştu. Sana dua etmekle ey Rabbim, hiçbir zaman mahrum olmadım. Ve devam etti. Sonraki ayetlerde, Hz. Meryem'in İsa aleyhisselama nasıl hamile kaldığı ve kendisinin nasıl dünyaya geldiği, mucize olarak beşikte nasıl konuştuğu, ve nasıl peygamber olarak gönderildiği anlatılıyordu. Okunan ayetler, Necaşi'nin ve etrafındakilerin ruh dünyasına, gözlerinden yaşlar akıtacak kadar tesir edecekti. Hatta akan yaşlar, Necaşi'nin sakalını dahi ıslattı. Hazır bulunan rahipler de hüngür hüngür ağlıyorlardı. Kur'an-ı Kerim'in bu cazibesine kapılan iç aleme bir nebze teskin olduktan sonra Necaşi, hayır dedi. Vallahi bu aynı kandilden fışkıran bir nurdur ki Musa da aleyhisselam, İsa da aleyhisselam onunla geldi. Sonra müşriklere döndü. Vallahi ben bunları ne size teslim ederim, Ne de onlar hakkında bir kötülük düşünürüm. Böylelikle, Müşrikler, Eli boş olarak, Terk ettiler sarayı. Sonra aralarında konuştular. Başka bir şeyler söylesek, Bir şeyler bulsak da, Buradan gitmeden bu işi bitirsek. Ertesi gün, Tekrar Necaşi'nin huzuruna çıktılar. Dediler ki, Müslümanlar İsa aleyhisselam hakkında çok ilginç şeyler söylüyorlar. Yine temsilciyi çağırdı Necaşi. Söyleyin bakalım dedi. İsa aleyhisselam hakkında ne düşünüyorsunuz? Tek tek anlattı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bize Allah'tan getirip bildirdiğini söyleyeyim. O, İsa aleyhisselam, Allah'ın kulu ve Resulü. Babasız olarak dünyaya geldi. Bir peygamberdi, annesi Meryem'di, Meryem validemizdi gibi. Bunları dinledi. Artık Necaşi kesin kararını vermişti. Gidiniz dedi. ''Ülkemin el sürülmemiş kısmında her tecavüzden korunaklı olarak özgürce yaşayın.'' Müşrikler artık ikinci defa mağlup olmuşlardı. O günler Habeşistan'da oldukça iman lezzetli bir şekilde tadılıyordu. Tabii orada bu güzellikler varken... Bir taraftan da Mekke'de sıkıntılar devam ediyordu. Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar, ne kadar eziyetlerden, hakaretlerden kurtulmuşlar ve dini görevlerini rahatlıkla yerine getiriyorlarsa da, doğup büyüdükleri o ana-baba vatanlarından uzakta gurbetteydiler. Son kafilenin hicretinden, üç ay gibi kısa bir zaman sonra,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 39 kişilik bir kafile ana yurtlarına dönmek üzere yola çıktı. Ama maalesef geldiklerinde bu haberin asılsız olduğunu gördüler. Lakin geri dönmek çok zordu. Mekke'ye girebilmek için ya müşrik olan akraba ve dostlarının himayesine sığınmaları gerekiyordu veya kimseye görünmemeleri gerekiyordu.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 Medine'ye gelip Müslümanlara katıldılar. Kureyşli müşrikler Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin davasını tasdik eden birçok mucizeyi görmüşlerdi biliyorsunuz. Lakin inatlarından, inkarlarından vazgeçmediler. Bir türlü İslam'a kavuşmadılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi, akıllarınca küçük durumda bırakmak niyetiyle, kendilerince meydana gelmemesi mümkün gördükleri istekleri istiyorlardı. Bir gün buna bir yenisini eklediler. Eğer, dediler, gerçekten Allah tarafından sen gönderilmiş bir peygambersen, şunu şunu yap, bunu bunu göster de görelim, diyorlardı. Lakin, Maksatları iman etmek değildi. Güç durumda bırakmaktı ya. Yine bir gün, ileri gelenlerinden, o grubun Ebu Cehil, Velid bin Mogire gibilerin de, içinde bulunduğu bir grup müşrik, eğer dediler, sen gerçekten söylediğin gibi, bir peygambersen, şu ay var ya, o ayı ikiye ayır. Öyle ki, yarısı Ebu Kubeys dağına, diğer yarısı da, Kuaykı'an dağı üzerinde görünsün. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şayet bunu yaparsam iman eder misiniz deyince, tabi evet iman edeceğiz dediler. Ayın Bedir haliydi. Yani en güzel göründüğü 14. gecesiydi o gece. Kainatın efendisi aleyhisselam, Allahu Teala'nın, Emir ve iradesi dairesinde hareket eden aya şehadet parmağıyla işaret etti. Bu işareti nebevi kafi geldi ve ay Allah'ın izniyle ikiye ayrıldı. Öyle ki yarısı müşriklerin tam istedikleri gibi Ebu Kubeysağ'ın üzerinde, diğer yarısı Kuaykıan Dağı üzerinde. Aynı anda İki ay var, ikiye bölünmüş. Herkes şaşkın. Efendimiz aleyhisselam, şahit olun, şahit olun diye seslendi. Şaşıranlar arasında müşrikler de vardı. Fakat inat ve inkarlarından vazgeçmediler. Üstelik bu bir sihirdir dediler. Gözleri önünde cereyan eden bu olayı elbette inkar edemezlerdi. O yüzden sihir diye bildiler. Şunları konuşuyorlardı. Şayet o büyü yaptıysa, bu büyüsü bütün yeryüzünü kaplayamaz ya, belki bizi kandırdı. Etraftan gelecek olan yolculara soralım bakalım, onlar da bizim gördüklerimizi gördüler mi? Biraz beklediler. İleriden yolcular geliyor. Sordular. Bugün gökyüzünde bir değişiklik gördünüz mü? Evet, evet dediler. Ay ikiye yarılmıştı. Yine inanmadılar. Sonra dediler ki, galiba onun büyüsü herkes tarafından görülüyor ama büyü. Birçok şey istediler. Allahu Teala'nın izniyle o mucizeler gerçekleştiyse de iman etmediler. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam peygamber olarak gönderildiği zaman Doğu Roma ile İran o zaman dünyanın en etkili en büyük devleti. 613 senesinde bu iki komşu ve rakit devlet çok büyük bir savaşın içine girdiler. İran devleti tahtında o zaman 2. Hüsrev, Rum İmparatorluğunda Hirakıl bulunuyor. İran orduları Rum kuvvetlerini denize dökünceye kadar takip etmişler. Suriye'deki bütün mukaddes şehirleri ele geçirmişler. Filistin'i, Kudüs'ü de istila etmişlerdi. Bu istila esnasında bütün kiliseler yıkılmış, bütün dini binalar tahrip edilmişti. İranlılara katılan 26 bin kadar Yahudi, 60 binden fazla Hristiyan'ı kılıçtan geçirmişti. İran Kisra'sının sarayı, 30 bin ölünün kafatasıyla donatılmıştı. Burada da durmadı bu istila. Mısır'ı da bastı. Miladi 616. senede İranlılar, bir taraftan Nil Vadisi'ni işgal ettiler, İskenderiye'ye ulaştılar, diğer taraftan Anadolu'yu istila ederek, İstanbul'un sahillerine kadar gelmişlerdi. Yani, kısaca, 616 senesinde çarpışma, Doğu Roma İmparatorluğu'nun tarumar edilmesiyle son buldu. Rumlar, ehli kitaptı. Hristiyan'dılar. İranlılarsa kitapsız, yani ahirete inanmayan ateşperestlerden oluşuyordu. Romalıların bu mağlubiyet haberi Mekke'ye ulaşınca müşrikler çok sevindiler, şumardılar Müslümanlarsa üzüldüler. Burada bir bahis işi var. Müşrikler bu hadiseyi vesile yaptılar, Müslümanlara ikide bir rahatsızlık veriyorlardı. Siz ve Hristiyanlar, ehli kitapsanız, biz ve İranlılar ümmiyiz. İranlı kardeşlerimiz, sizin Rum kardeşlerinize üstün geldi. Biz de sizinle muharebeye girişirsek, sizi mağlup ederiz diye, Şamata'ya başladılar. Bunun üzerine, yine bir mucize gerçekleşti. Cenab-ı Hak, Rum suresini indirdi, müminlerin üzüntüsünü giderdi. Rumların mağlup olduğu, arzın Müslümanlara en yakın yerinde bunun olduğu haber verildi. Lakin ayette, birkaç sene içinde mutlaka galip gelecekleri anlatıldı. Bu ayetler indiği zaman, Rum İmparatorluğu öylesine perişan olmuştu ki, içeride isyanlar, dışarıda düşmanlar, hazinesi boşalmış, ordusu dağılmış şekilde. İmparator Hirak, İstanbul'u terk etmiş, Kartaca'ya kaçmayı bile kurmuş. Böyle bir zamanda bir daha bir zafer kazanacaklarını söylemek oldukça imkansız gibiydi. Böyle büyük bir mağlubiyetten sonra ayette aktarıldığı gibi Romalıların sadece birkaç sene içinde tekrar canlanıp yeniden galip geleceklerine hükmetmek şöyle dursun ihtimal bile verilmiyordu. İşte böyle bir hengabede Allahu Teala Rum suresindeki ayeti kerimelerle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Rumların kısa bir zaman sonra galip geleceklerini mucizane bir şekilde haber verdi. Hz. Ebu Bekir, bu ayetleri Efendimiz'den dinler dinlemez, onları Mekke'nin bir tarafında yüksek sesle okudu. Sonra da o sevinen müşriklere, Rumlar dedi, birkaç sene sonra İranlılara muhakkak üstün gelecekler. Şaşırdı müşrikler. Daha önce anlatmaya çalıştığımız gibi imkansız görünüyor, paramparça olmuş bir imparatorluk gibi. Bu durumu akıllarına getiremediklerinden içlerinden Ubey bin Halef yalan söylüyorsun dedi. Haydi aramızda bir müddet tayin et de senle bir bahse girelim. Tamam dedi. On deve üzerinde bahse girip üç sene müddet tayin ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelip durumu Efendimiz aleyhisselama haber verdi. Efendimiz ayetteki bidden yani birkaç seneden maksat 3'ten 9'a kadar olan seneler demektir. Develerin sayısını arttır. Müddeti de uzat buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir radiyallahu anh, Übey'in yanına geldi. Galiba pişman oldun dedi Übey. Hayır dedi Ebubekir radıyallahu anh. Gel seninle şu bahsimiz vardı ya. Bunu arttıralım. Müddeti de uzatalım. Haydi dokuz seneye kadar yüzde ver yapalım dedi. Übey tamam dedi kabul etti. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Mekke'den ayrılacağı sıralarda Übey bin Halef boğazına sarıldı ve ''Sen Mekke'den ayrılırsan, hatırla, seninle bir bahis yaptık. O bahiste kazanacağım develeri ödemeyeceğinden endişe ediyorum. Bana bir kefil göster.'' diyecekti. Hazreti Ebu Bekir de, oğlu Abdurrahman'ı kefil gösterdi. Ubey bin Halef de, Uhud harbine çıkmak istediği zaman, Abdurrahman gidip onun boğazına sarıldı. Ve, ''Vallahi, bana bir kefil göstermedikçe, seni bırakmam dedi. Übey bin Halef de kefil gösterdikten sonra Uhud Harbi için yola çıktı. Biliyorsunuz Übey bin Halef daha sonra Uhud Harbi'nde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kılıcından aldığı bir yarayla öldü. O mağlubiyetten dokuz yıl sonra yani ayette geçen yerdeyiz. Rumlar birdenbire canlandı. Hiç beklenmedik ve umulmadık bir saldırışla İranları mahvetti. Bu sefer Müslümanlar çok sevindiler, müşrikler üzüldüler. İşte bu olay gerçekleşti. Resulü Kibriya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radiyallahu kazandığı o develeri sadaka olarak dağıt buyurdu. Onlar da dağıtıldı. Ve geldik 617 yılına peygamberliğin verilmesinin üzerinden 7 yıl geçti. Bu tarihe kadar İslam'ın ilerlemesine mani olmak amacıyla müşrikler tarafından girişilen her teşebbüs geri püskürtüldü. Üstelik İslam ilerlemeye devam ediyor. Birçok sahabi, yiğit, Civan sahabiler de Müslüman olunca, müşrikler iyicene kudurdular. Her şekilde korkuyorlardı. Acaba İslam daha ne kadar yayılacaktı? Kureyş müşrikleri, Necaşi'nin ülkesine sığınmış bulunan Müslümanları, geri almamıştı da, o konuda da mağlup olmuşlardı. İşkence yapmakla, şiddet göstermekle, dinden çeviremeyeceklerini anladılar. Şu halde ne yapmaları lazımdı? Konuştular. Vakit geçirmeden bir araya geldiler. Gerek Müslüman ve gerekse gayri Müslüm olsun, Haşi tamamıyla münasebetlerini kesmeye karar verdiler. İttifakla aldıkları bu kararın maddeleri şöydu, şöyleydi, dört maddesi vardı. Bir, Haşim ve Mutalib oğulları ailelerinden kız alınmayacak, kız verilmeyecek, hiçbir şey onlara satılmayacak, hiçbir şey satın alınmayacak. Hep beraber bu sayfayı imzaladılar, Kabe duvarına astılar. Ayrıca bu karara aykırı davranmayacaklarına dair, anlaştılar. Bu bir boykottu. Haşim ve Muttalip oğullarının vücudunu ortadan kaldırmaya ve köklerini kazımaya yönelikti. Bu durum karşısında Haşim ve Muttalip oğulları aileleri artık dağınık bir şekilde ayrı ayrı yerlerde oturamazlardı. Ebu Leheb hariç Mekke'nin kuzey tarafında bulunan Ebu Talip Mahallesi denilen yere taşındılar topluca. Düşünün bir mahalle var. Bu mahalle tecrit edilmiş şekilde, soyutlanmış şekilde diğerlerinden. Öyle ki içeriye yiyecek, içecek sokulması yasak. Sadece hac mevsiminde dışarıya çıkıp alışveriş yapmalarına izin veriyorlar. Ama onda da her istediklerini alamıyorlar. Çünkü, müşrikler paraları da olsa müslümanların hiçbir kimseden bir şey almamaları için esnafı da tehdit ediyorlardı. Ebu Leheb Haşim oğullarından da ama öz kardeşlerinin hısım ve akrabalarının açlıktan ölmesini o da istiyor ve bu hususta elinden geleni yapıyordu. Mekke'ye yiyecek maddeleri getirenler varsa Önlerine çıkıyordu, ey tacirler, sakın Haşimoğullarına bir şey satmayın. Fiyatları çok yüksek söyleyin, alamasınlar, ölsünler. Bunu niye yapalım diyorlardı. Diyordu ki, Ebu Leheb, siz benim ne kadar zengin olduğumu biliyorsunuz. Ben sözümü yerine getiririm, onu da biliyorsunuz. Yiyecek ve giyecek mallarınızın kıymetini beş kat arttırın. Tüm masrafı ben ödeyeceğim. Ve bu adam, Müslümanların açlıktan feryat eden çocuklarının yanına boş dönmelerine sebep oluyor, katilliğinin üstüne katillik ekliyordu. Çocuklar açlıktan iniminim inim ağlıyor, feryat ediyorlardı. Müşrikler kulaklarıyla birlikte gönüllerini de tıkadılar bunlara. Taşları parçalayacak raddeye varan bu feryatlardan adeta zevk alıyorlardı. Boykota uğrayanlar açtı. Haliyle şiddetli bir kıtlık vardı. Öyle ki bazıları yiyecek bir şey bulamadıklarından ağaç yapraklarını yiyorlardı. Orada burada ele geçirdikleri kuru deri parçalarını ateşe tutup yemeye başladılar Müslümanlar. Ne zamanlardı onlar? Müslümanların halini acımayanlar da yok değildi. Bir gün Hazreti Hatice radiyallahu anhanın kardeşinin oğlu Hakim bin Hizam bir deve yükü un gönderdi. Acımıştı. Yine bir gün kölesinin sırtına buğday yükletip halası Hazreti Hatice'ye götürüyordu Ebu Cehil gördü. Ebu Cehil ona, sen Haşim oğullarına yiyecek götürüyorsun öyle mi? Vallahi gidemezsin. Gitmeye kalkarsan herkese bunu anlatırım, rezil ederim dedi. O sırada Ebul Bahteri yanlarına geldi. Ebu Cehil'i muaheze ederek, sana ne oluyor? Halasına bir miktar buğday götürmek isteyen bir insana nasıl mani oluyorsun dedi. Ama Ebu Cehil inadı minattı. Bunun üzerine, Ebu'l-Bahteri ile birbirlerine girdiler. Ebu'l-Bahteri, eline geçirdiği bir deve çenesi kemiğiyle vurdu, Ebu Cehil'in başını yardı. Üzerine çullanıp, dövmeye başladı. Yine bu meyanda, akrabalık gayretiyle, Haşim oğulları ve Müslümanlara yardımını esirgemeyenlerden biri de, Hişan bin Amr bin Haris'ti. Birkaç kere müşriklerden habersiz, o mahallede bulunanlara, neydi o mahallenin ismi? Ebu Talip mahallesiydi. O mahallede oturanlara gizlice develerle yiyecek götürmüştü. Nasıl zor zamanlardı. Boykota uğrayanların ihtiyaçlarını gidermek için başta Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Ebu Talip ve Diğerleri var yoklarını harcadılar fakat yine de onları açlık ve kıtlıktan kurtaramadılar. Korkunç bir açlık var şimdi. Bütün bunlar niçin yapılıyor? Tek bir şey için. İslam dinini yok etmek. Müşrikler maksatlarına erişeceklerini zannediyorlardı. Lakin Müslümanlar ve Haşimoğulları bu abluka devresinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi korumaya ve tehlikelere karşı muhafazaya son derece dikkat gösteriyorlardı. Hatta Ebu Talip, herhangi bir suikaste maruz kalabileceği ihtimaline binayen geceleri Peygamberimizi yanına alıyor veya adamlarıyla bekletiyordu. Bu boykot tam üç sene sürdü. Bu zaman zarfında müşriklerin, Müslümanlara çektirdikleri sıkıntı, açlık ve kıtlık da, İslam'ın gelişmesine engel olamadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bütün bu sakıntılı ve ağır şartlar altında, yine tebliğ vazifesini hakkıyla ifa ediyor, akrabalarına, haşi oğullarına iman ve İslam'ı anlatıyordu. Bu boykot, dile kolay, üç yıl devam etti. Üç yıl. Müşriklerin, Kabe içine astıkları malum sayfaya bir kurt musallat etti Allahu Teala ve bu durumu vahiy ile Resulüne bildirdi. Sayfada güvenin yemediği "Bismike Allahumma Allah'ım, senin isminle başlarım" yazısı kalmıştı sadece. Bu durumu amcası Ebu Talib'e anlattı. Ebu Talipte de gidip müşriklere şu teklifte bulundu. Kardeşimin oğlunun bana haber vermesiyle Allah sizin Kabe'de astığınız sayfaya bir kurt musallat etmiş. Ve Allah lafzı dışında bulunan zulüm, akrabalarla münasebeti kesme ve iftira gibi ifadeleri yiyip bitirmiştir. Kabe'ye gidip sayfaya bakın. Eğer yeğenim doğru söylemişse bu zulüm ve kötü davranışınızdan vazgeçin. Heyecanla Kabe'ye gittiler. Ebu Talib'in anlattıklarının aynısını gözleriyle gördüler. Yine daha önceki mucizelerde olduğu gibi etkilendikleri halde, Efendimizin bir mucizesini gördükleri halde bu da bir sihirdir dediler. Lakin bu hadise boykot havasının şiddetini kırdı. Hatırı sayılır birkaç kişi de ortaya çıkınca bunu kaldıralım diye boykot kaldırıldı. Boykot uygulamasının kaldırılması nefes aldırdı Müslümanlara. Bu sırada İslam sinesine koşmalar görüldü. İslam'a gönül verenler arasında 20 kadar Hristiyan da vardı. Bunlar Habeşistan'a hicret etmiş Müslümanlardan İslamiyet öğrenmişlerdi. Sonra onlar da Mekke'ye geldiler. Kabe'nin yanında Efendimiz Aleyhisselam'la bulunan buluşan o Hristiyan grup birçok soru sordu. Sorularına mükemmel cevaplar alınca sevindiler. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendilerini Allah'ın birliğine imana davet etti. Kur'an okudu. Gözyaşları arasında o yirmisi birden İslamiyetle müşerref oldu. Bu olanları garipsiyen, garipsiyen, ve çıldıracak kadar kızan müşrikler putperestlerin Müslüman olmasını engellemeye çalışırlarken şimdi Hristiyanlar kendi ayaklarıyla gelip Müslüman oluyorlardı. Başta Ebu Cehil olmak üzere bir kısım müşrik onların yolunu keserek bin bir hakaretten sonra Allah belanızı versin. Sizler bu adamın ne dediğini öğrenmek için buraya gönderilmişken, onunla düşüp kattınız ve sonunda dininizden ayrılıp ona uydunuz. Siz ahmaksınız, dedi. Lakin İslam'la müşerref olan o bahtiyarlar, müşriklerin hakaret dolu sözlerine aldırış dahi etmedi. Bize karşı yaptığınız cahilliği biz size yapmayız, dediler. Çok güzel bir cevap verdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı haykırmaya anlatmaya devam ediyordu. Bir gün İslamiyet'i ve Müslümanlara şiddetli muhalefetleriyle bilinen Velid bin Mugire, Utbe bin Rebiya, Ümeyye bin Halef gibi birçok Kureyş ileri geleniyle konuşuyor onlara Kur'an hakikatlerinden bahsediyordu. Zaman zaman muhataplarının dikkatlerini canlı tutmak için "Nasıl, güzel değil mi?" diye soruyordu. O sırada bir Allah dostu çıka geldi. Maddi gözden mahrum, fakat mana gözü açık olan bu zat Hazreti Hatice radıyallahu anha validemizin dayısının oğlu Ashab'tan Abdullah bin Ümmi Mektum idi. Gözleri görmüyordu. O sırada Peygamberimizin kimlerle konuştuğunun farkında değildi. Beni irşat et. Bana Kur'an okut. Allah'ın sana öğrettiklerinden bana bir şeyler öğret. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bütün dikkatini Kureş ileri gelenleri üzerine İslamiyet'i anlatmak için teksif ettiğini fark edemediğinden, bunu birkaç defa tekrarladı. İki cihan güneşi bu durumdan sıkıldı, rahatsız oldu. Pek ilgilenmedi onunla. Zira o, her zaman gelip kendisinden İslamiyet'le ilgili her şeyi öğrenebilirdi, acelesi yoktu. Ama Kureyş müşrikleri her zaman zaten gelmiyorlardı bir daha böyle toplu halde onları bulma imkanı olmayabilirdi. Onların İslamiyet'i kabul etmeleri veya düşmanlıklarından vazgeçmeleri ise, Kureyş'in toptan Müslüman olması manasına geliyordu. İşte bu sebeple, Fahri Alem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dikkatinin dağıtılmak istenişinden rahatsız oldular ve haliyle de bunu ishar ettiler. Tam Efendimizin konuşmasını bitirip kalkacağı sırada vahiy geldi. Gözlerini kapayıp daldı. Abese suresi nazil oldu. Surede şöyle buyruluyordu. Peygamber hoşlanmadı ve yüzünü çevirdi. Kendisine o ama geldi diye. Ne bilirsin... Belki o cehalet kirinden temizlenecek yahut öğüt alacaktı da öğüt kendisine fayda verecekti. Ama malıyla Allah'a ihtiyaç göstermeyene gelince sen ona dönüp sesine kulak veriyorsun. Onun İslamiyet'i kabul etmeyip temizlenmemesinden sana ne? Ama sana can atarak gelen Allah'tan korkmuşken, sen ondan yüz çeviriyorsun. Hayır, sakın bir daha böyle bir harekette bulunma. Çünkü o Kur'an bir öğüttür. Artık dileyen ondan öğüt alır. Cenab-ı Hak konuyla ilgili indirdiği ayet-i kerimelerde manen şöyle diyordu. Zahir gözü görmese de, kulağı ve kalp gözü açık, hidayet aşığı birini bırakıyorsun da, zahiren gözü bulunan, fakat kalp gözü kör, hak sözü dinlemek şanından olmayan müstaniyelerle uğraşıyorsun. Bu olaydan sonra, Peygamber Efendimiz aleyhisselam, Abdullah İbni Ümmü Mektum radıyallahu anı her gördüğünde, ona ikram ve ihsanda bulunur, ihtiyacı olup olmadığını sorar ve "Merhaba, ey Rabbimin bana itap ve ikazda bulunmasına sebep olan kişi." diyerek tebessüm eder, iltifat ederdi. Birkaç mucizeyle Bugünkü bölümümüzü nihayet erdirelim. Rükane, müşriklerin en yiğitlerinden bir tanesiydi, pehlivandı. Kimse onu yenemiyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme öyle bir düşmanlığı vardı ki, hakiki pehlivan olma şerefine ermeyi bir türlü istemiyordu. Bu meşhur pehlivan, Mekke'nin bir vadisinde Efendimizle karşılaştı. Allah Resulü: "Ey Rükane!" dedi. "Sen kendisine imana davet ettiğim Allah'tan korkmaz mısın?" Rükâne, "Eğer dedi sözünün gerçek olduğuna kanaat getirseydim zaten sana tabi olurdum." Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun güreşi çok sevdiğini ve yenilmediğini bildiği için, "Eğer," buyurdu. "Seni yere vurursam ''Söylediklerimin hak olduğuna inanır mısın?'' ''Evet dedi, inanırım.'' ''Haydi o zaman, güreşelim.'' buyurdu. Güreşmek için kalktılar. Mağrur rükane daha ilk tutuşta kendini yerde buldu. Ne uğradığının farkına bile varamadı. Derhal ayağa kalktı ve ''Bir daha güreşelim.'' dedi. Bir defa daha, yine sırt üstü yerdi. Hayret ve şaşkınlığı gittikçe artıyor rükanenin. Üçüncü defa bir daha güreşelim dedi. Tamam. Beni yıkarsan söylediğimin, senin söylediğinin hak olduğuna inanacağım. Üç sefer sırtı yere geldiği halde yine şirkte inat etti. Sen dedi bir sihirbazsın. rükane bu sefer başka bir mucizesine şahit oldu Efendimiz Aleyhisselam'ın. Doğrusu ben dedi seninle yaptığım bu güreşe şaştım kaldım deyince Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bundan daha çok şaşılacak olanı da var. İstersen sana onu da göstereyim. Allah'tan korkarsın belki davetime tabi olursun buyurdu. Nedir o şaşılacak şey deyince Şu semura ağacını çağırayım bana geldiğini gör buyurdu. Şaşıran rükhane, hayır çağır gelsin deyince, Allah'ın izniyle bana gel buyurdu. Ağaç emre uyarak, yeri yara yara gelip, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tam karşısında durdu. Kalbi hızlı hızlı atan, gözleri fal taşı gibi açılan rükhane, şaşkın, yine küfürde inat ediyor ama, Diyor ki ben böyle bir sihri hiç görmedim hiç. Uzun yıllar sonra rükhane Mekke'nin fethine yakın bir zamanda Müslüman oldu. Radiyallahu an. Bugünkü yolculuğumuzun da sonundayız. İnşallah bir sonraki bölümde vefatlar bizi bekliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevinçli zamanlarıydı. Birçok insan Müslüman oluyordu. Lakin erkek çocukları vefat edecekti. Hemen ardından Ebu Talip vefat edecekti. Amcasını İslam'a davet ediyor ve bunun için çok uğraşıyordu. Hemen ardından Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anha vefat edecekti. Hüzün yalıydı. Ardarda arda vuku bulan bu acı hadiseler bir sonraki bölümde inşallah bizleri bekliyor. Buluşmak ümidiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. İki cihan güneşi, kainatın efendisi, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yararlanılan eser Salih Suruç'a ait.